Her programda olduğu gibi bu programda da gerçek yaşamdan bir insan öyküsünü, yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu programda hep dile getirdiğiniz üzere yaşamı yaşanır kılan çok özel insanlar var. Ve bu insanlar şehrimizin içinde adını sanını bilmediğimiz ama yaptıklarıyla ilham veren özel insanlar. Bu programda da dilimiz döndüğünce efendim bu özel insanları sizlerle tanıştırmayı hedefliyoruz. Ve şu anda programımızın çok özel konuğu bizlerle birlikte... Sevgili Erhan Aydın, Erhan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim girişiniz için e, bizi ördüğünüz sözlerden dolayı ayrıca da teşekkür ederim. Rica Kenan ederim, Bey. ben teşekkür ederim. Ee, Eksik sizi şimdi dinleyeceğimiz merak etmeye başlamışlardır Erhan Bey acaba kimdir, neden bu kentin gizli öykülerine konuk olmuştur diye. Dolayısıyla isterseniz yaşam öykünüzün birazcık başına doğru tamam. dönelim. Nerede, ne zaman başladı yaşam öykünüz, oradan başlayalım anlatmaya yavaş yavaş gelelim. Buyurun. Vallahi efendim. E... Erhan Aydın. Ee, 1963 doğumluyum. Kocamız Hapaşa'da dünyaya geldim. Ee, babam İstanbullu, annem İstanbullu ama ataları annemin e, 29 Bulgar göçmeni. Babanın tarafının ataları da e, Isparta. Yani üç kuşak İstanbul, üç kuşak ötesinde Isparta. Ee, dolayısıyla işte kocamız Hapaşa'da doğduk. İlkokul yıllarında. Okulumuzu tamamladık ee, Mehmet Akif Bey ilkokulunda e, Kocamız Sağpaşa'da. Birazcık o yıllardan Vallahi... bahsedelim Merhan Bey. Yani Kocamız Sağpaşa İstanbul'un en eski semtlerinden bir tanesi. E, Siz, tabii tabii. Sizin çocukluğunda zaman... nasıl bir semtti orası ve nasıl bir çocukluk yaşadınız? Valla Kocamız Sağpaşa tiyatrolarıyla, sinemalarıyla, yazlık sinemalarıyla e, ne bileyim işte merkezi bir yerdi. Ne bileyim kültürel alanları çok genişti. Çoruh, dur bakayım hatırladığım kadarıyla Çoruh sineması vardı. Yazlık, Güneş sineması vardı. Evet, Güneş sineması vardı. Biz Ramazan Efendi camisinin hemen karşı sokağında oturduk. Ondan sonra türbeleri vardır oranın. Gayet güzel. Ondan sonra hatırladığım kadarıyla çocukluğumda ilk turşucu dükkanı Pelit olarak açılmıştı. Evet. Can sinemasının orada. Bayağı güzel bir semttir efendim. Peki siz nasıl bir çocuktunuz o yıllarda? Vallahi biz nasıl bir çocuktuk? Biz fakirlikten e, gelen bir çocukluktuk efendim. Yani o zamanlarda ne bileyim çocukluğumuzda bir ayakkabı boyacılığı yapardık <gülüyor> sinema önünde. E, sakız satardım. Dandı sakızı satardım trenlerde. Ondan sonra işte ne bileyim böyle şeyler yapardım yani. Ondan sonra dediğim gibi işte ilkokula başladık. Ondan sonra... Nasıl bir öğrencilik hayatı? Nasıl geçti ilkokul yılları? Valla okul çok iyiydi. Ortaokula başlayınca ortaokul sıkma başladı beni. Ve ortaokulu terk ettik. Orta bölüden ayrıldık efendim. Peki, Ondan sonra meslek hayatına başladık. Meslek hayatına başladınız. Babanızın yanında mı başladınız? Babanızın e yanında mı Sorarak oradan e, devam edin. Şöyle Peki. efendim. Bizim yaptığımız iş ayakkabı işi. Kundra işi efendim. Bu ayakkabı Kundra işinde 9-10 tane branş vardır. Babam bu branşlardan yani ayakkabıcılık branşında fora ve gazımacıydı. Ve çok sanatkar bir insandı Allah rahmet eylesin bizi e, abimle ikimizi çıraklığa verdi yani işçiliğe verdi işte biz de çıraklığımıza başladık ama ben sayacı olarak başladım abim kalfa olarak başladı sayıcı yani sayı... olarak ne yapar Erhan Bey nedir sayıcılık? sayıcı olan e, ayakkabının üst yüzündeki dikişleri toparlayıp diken e, kalfa dediğimde abim yaptığı işte üst tarafı bittikten sonra kalıba germe işidir efendim evet Peki siz evet. ilkokuldan sonra ortaokul birinci sınıftayken okul hayatını bitirdiniz. Ve evet. babanız abiniz de sizin de e, ayakkabıcı yanında sizi sayacının yanında çırak olarak verdi. Çırak olarak verdi evet efendim. Nasıl oldu iş hayatı? Evet. Çırak Vallahi... olarak başladığınız iş hayatında o yıllarda hem usta çırak ilişkisi nasıldı hem de bir çocuk Şimdi olarak sonuçta size nasıl geliyordu o çalışmak? Çok güzel atanlar. bir yerden sordunuz. Çok güzel bir yerden sordunuz. Ben e, şu anda dört tane çocuk babasıyım. Ve evet, çocuklarıma evet. diyorum ki Sürekli kulağınızda bir müzik olsun. Sürekli. Biz çıraklığımızda e, atölyelerde çalışırken e, sürekli radyo dinlerdik. Radyo programları vardı. Radyo tiyatroları vardı. Evet. Sabahları mesela 9'u bilmem kaç gece sabah tiyatrosu olurdu. Ne bileyim öğrenden sonra ayrı bir olurdu. Ama hep Türk sanat müziği çalardık. Türk pop müziği sonradan ufak ufak başladı. Ee, Şaka maka şöyle söyleyeyim. Mustafa Keser gibi bir repertuar var bende yani. <gülüyor> Dil diye din diye. Anlatabiliyorum. Yani çıraklığımız buydu. Bir de şöyle bir şey vardı mesela. E, ustalarımız çok böyle kültürlü insanlardı. Yani evet. Sürekli böyle muhabbet edilir. Gülüşülür. Her pazartesi geldiğinde herkes bir spor yazarıdır. Spor eğitmenidir. Maçlar olmuş işte Fenerbahçe böyle yapmış. Galatasaray böyle yapmış. Pazartesi günü sürekli o konuşulurdu. Yani pazartesi günleri. Evet. İşte diğer günlerde öyle sakin sakin çalışılır efendim. Aslında sosyal kültürel bir ortam orada o ortamda sadece meslek öğrenmek değil. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet, evet. Sizin söylediğinizi tekrar etmeye çalışıyorum ben de. Sadece meslek öğrenmek değil yani ayakkabıyı nasıl diktiğiniz, dikişi nasıl yaptığınız değil. Onun dışında da Aha. gündelik yaşamda olan olaylar, gündem... Onunla beraber de dediğiniz Aynen gibi bir yandan efendim. sürekli açık olan radyo sayesinde aslında eğitimde, kültürde, sosyalleşmede devam ediyor. Peki Aynen mesleki öyle. açıdan e, nasıldı? Yani sonuçta e, belli bir yaştaydınız, çalışıyordunuz, para kazanmaya başlamıştınız. Nasıl hissediyordunuz, e, ne düşünüyordunuz o yıllarda? Vallahi hem işte paramızı aldığımız zaman yani hafta sonları alırdık, haftalık alırdık. İşte Allah bereket versin ustam, ustamıza derdik. Ustalarımıza usta verdik. Ne bileyim onlar bize bereketini görevladım derdi. Yani ne bileyim yani çok akıl verirlerdi. Çok iyi insanlar vardı. Yani, ustalarımız çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani, Peki evet. sonra ustanızın yaşında yanında sayacılık yapmaya başladınız. Öğrenmeye başladınız. Hayır. Hayır. Hayır. Şöyle efendim yani bizim evet. e, toplu olarak mesela bir atölye düşünün. Hı hı. Yani bir atölyede dediğim gibi branş branş olduğu için bir atölyede evet. bir usta, bir kafa, bir çırak. Üç kişiden ibaret. E, i̇ş sirkülasyonu fazlaysa bu sayı artardı. Yani iki tane makineci, iki tane usta, iki tane kalfa, ne bileyim çırak, bir tane yetiyordu. Bu tarzda çalışıyorduk. E, yani iş olduğu zaman elemanlar fazla olurdu. O tarz çalışırdık. Peki. Yani kalabalık olurdu. Nasıl devam etti sonra peki Erhan Bey? Heh. Ondan sonra şöyle oldu. işte tabii çıraklıktan kalfalığa geçtik. Kalfalıktan, işte, kalfalıktan sonra ustala geçirilir ama biz tabii askerliği yapmadan önce şey yap, yapamadık o işi. Askere gidene kadar devam ettik böyle efendim. Askerden geldikten sonra ben de ustalaştım. Ondan sonra mesleğe başladım. dikmeye başladım yani tam usta oldum. Daha önce başka konuklarımızı da aldığımızda programımızda böyle sizin gibi... Meslek erbabı, sanatkar isimler programımıza tamam. konuk olduğunda hep aslında bu askerlik herhalde e, kalfalıktan e, ustalığa ya da çıraklıktan kalfalığa geçiş için bir aşama. Askerden döndükten sonra bir yaşam değişiyor. E, yaşam e, değişiyor evet. Değil mi? evet, evet Peki evet, siz askerden de. döndükten sonra devam ettiniz mesleğinize. E, nerede devam ettiniz? Şimdi o zaman işte ustamızın yerine biz geçtik. Biz bu sefer yanımıza çırak ve kalfa çalıştırdık. Ee, gene biz piyasalara sayı diktik efendim yani diğer atölyelere. Evet. Ondan sonra e, abimle ikimiz karar verdik. Dedik abi gel biz atölye açalım, imalat yapalım, komple ayakkabı yapalım. Fason çalışmaktansa biz kendimiz üretelim her şeyiyle. Yani malzemeyi sıfırdan alalım, yapalım, edelim, ayakkabıyı tamamlayalım, bitirelim moduna girdik. Ondan sonra böyle ufak ufak başladık efendim atölyeciliğe. Senek kaçtı desem kaç yılında? Senek kaçtı. Senek 1985 efendim. 85'te nerede kurdunuz kendi işinizi herhalde? Beyoğlu'nda efendim. Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda tarla başında. Evet. Kocamustafa Paşa'yı konuştuk o yıllardaki e, İstanbul'un e, güzel semtlerinden bir tanesi. Kocamustafa Paşa'yı konuştuk. Sonra siz Aynen, ayakkabıcılıkta evet. kendi işinizi yapmaya başladığınızda, karar verdiğinizde abinizle beraber bu sefer Beyoğlu'na evet. geliyorsunuz. E, Tabii Beyoğlu'na zaten önce Yelik Paşa'da başladık. E, askerden sonra... Ee, babam e, zaten biz askerdeyken e, fora dükkanını, o da fason çalışıyordu piyasaya, evet. Beyoğlu'na taşıdı. Beyoğlu'na taşıyınca biz de tabii bu yanında olalım, yakın olalım diye biz de Beyoğlu'nda başladık efendim imalata. Peki Beyoğlu'nda başladınız, normal ayakkabı üretmeye başladınız herhalde değil mi? Tabii normal ayakkabı üretiyorduk, alt lastikler işte İşte spor ayakkabılar, yazlık yumuşak kösel ayakkabılar çalışıyorduk. Ondan sonra işte tabii... Trend e, her sene sezon değişince modeller değişince baktık kova açılması aşırı bir moda olmaya başladı. E, bu işi yapan da ne bilinmiyor. Yani moda olduğu zaman herkes biliyorsunuz işe saldırır yapmaya çalışır. Kimi düzgün yapar, kimi yanlış yapar. E, biz dedik ya milletimiz en güzelini yapalım, el işinde yapalım. Ve öyle biz devam ettik efendim 85 senesten beri bu zamana kadar hiç bırakmadık devam ediyoruz. Yani 80'li yıllarda bir dönem kovbo çizmeleri moda haline dönüşüyor. Aşırı aşırı. Bir, yani düşünün yani o zamanlarda biz 89-90 yıllarında fabrika açtık avcılarda. Haftada 1000 çift üretiyordum. Cowboy çizmesi. Sadece bin çift cowboy çizmesi, çizmesi. Tabii 45 kişi çalışıyordu yanımızda. Haftada yani ürettiğimiz yaptığımız o kadar bir üretim vardı. Fakat tabii biz fazla kafa çalışmadığı için hesabı, <gülüyor> yani, yani hesap kitap işini pek fazla bilmediğimiz için direktman bir batışa geçtik. Yani bir, bir çöküntü oldu bize çünkü hesap tutamadık. Peki şimdi bu kovbo çizmesi e, konusunu birazcık daha açalım. Çünkü aslında Erhan Bey evet. bizim bulmamız programımıza davet Aha. etmemiz de tamamen e, şu an yaptığı hala devam ettiği aslında kovbo evet. çizmesi üretim işi. E, kendisi evet. bir ayakkabı ustası ama e, yıllardır sadece kovbo çizmesi üretiyor. Tabii ki başka ayakkabılar da üretebiliyor ama eee Sadece uzmanlaştığı alan dükkanında tamamen kovboy çizmelerinin olduğu bir dükkanı var ve aksesuarları yani ve aksesuarların olduğu bir dükkanı var abisiyle beraber değil mi Erhan Bey? Evet efendim aynen öyle. Dolayısıyla sizi biz e, öyle tanıdık ve e, sağ olun siz de kabul ettiniz ve programımıza katıldığınız yaşam yapınızı yapınızı paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla şimdi evet. 80'li yıllarda Kobo çizmesi meşhur olunca da Erhan Bey bunu herkes yapıyor ama güzel yapamıyorlar. Biz bunun yapalım en iyisini yapalım diye başladığı yolda kendisine söylediği gibi 90'ların başında 89-90 senesi gibi ayakkabı fabrikası kurup Evet. bin çift üretecek düzeye gelen bir işin içine uğraşın içine girmiş oldu ve yıllardır sadece kobo çizmesi üretiyor Erhan Bey ve abisi peki bu süreç birazcık bize bu yılları gelişimi anlatır mısınız 80'lerde kobo çizmesi dediğiniz gibi patladı herkes giymek istedi siz bunun en iyisini yapmak için bir yolculuğa çıktınız sonra nasıl oldu o gelişmeler Valla işte sonra dediğimiz gibi sürekli üretim, üretim, üretim. İşte ondan sonra büyüme, büyümeden sonra piyasalar işte malum krizler şunlar bunlar, ülkenin krizleri şunlar, bunlar derken sürekli ufalmaca moduna girildi. E, tabii o zamanlarda biraz fazla bir yara almıştık borç harç derken. E, atölyemizi ufattık. Gene abi kardeş çalıştık. Gene hiç kopmadan çok şükür. Ondan sonra işte ne bileyim kendimizi ufak ufak toparladık toparladık. Şu anki işte Mazda konumu e, güzel bir konuma geldik efendim. Tabii bu bu arada da yaşımız oldu 57. Uzun ömürler ha, diliyoruz. Tabii. Sağlıklı ömürler diliyoruz. Daha Mereksik çok gençsiniz. Daha önünüz uzun olmaya. meslek hayatı var diye düşünüyoruz herhammede. Vallahi inşallah inşallah efendim, Allah sıhhat, sağlık verirse işte çalışmaya devam edeceğiz. Peki şu anda neredesiniz? Hangi semtte devam ediyorsunuz? Şu anda biz Taksim Sıra Servilerdeyiz efendim. E, cadde üstündeyiz. E, güzel bir mağazamız var. E, i̇şte ne bileyim içeride 1000 bir çeşit çizmemiz var. Yani 300-400 çift yakın ürünümüz var. Değişik değişik renklerde, değişik değişik modellerde. Ne bileyim bu kadar modelin içinde gelip de bir müşteri zaten şaşırıyor seç, ne seçeceğini. Evet. olmadı ona göre bir tasarlama istiyor mesela atıyorum koncunda kırmızı beyaz kartal istiyor ne bileyim işkandır kağıdı istiyor ne bileyim kalp istiyor <gülüyor> hepsini tasarlıyoruz <gülüyor> yapıyoruz peki sizin kovboy çizmelerine olan ilginiz e, tamamen hani bu moda oldu popüler oldu diye mi başladı yoksa yok, yok çocukluktan çocukluktan beri var çocukluktan beri var evet. nasıl Çocukluğumuzda... başlayın peki Çocukluğumuzda bizim biliyorsunuz çizgi romanlar vardı. Teksas, Sombikis, evet. Red Kid vardı ne bileyim işte Zagor vardı, Mister No vardı. Sürekli biz bunları okurduk. Hiç kaçırmazdık. Her hafta yer alırdık. Ondan sonra bir de bunların serisini yapardık. Bir de Kocamız Saltaş'a da İstanbul Sineması'nın önünde biz bunları satardık. Değiş okuş da yapardık efendim. Yani okumadığımız kitaplarla okumuş kitaplarla nasıl? <gülüyor> Dolayısıyla çocukluktan gelen aslında bir ilgi diyorsunuz. Kovbo çizmeleri. Tabii, tabii, tabii. Peki Erhan Bey siz de kovbo çizmesi giyiyor musunuz? Evet Tabii giyiyorum. Giyiyorum. Hem <gülüyor> yani e... de çeşit çeşit yapıyoruz ayağımıza. <gülüyor> ne güzel. E, yıllardır devam eden düzenli müşterileriniz vardır. Yaşadığınız ilginç alınlar da vardır. Birazcık onlardan da bahseder misiniz bize? Vallahi ünlü müşterilerimiz var. Ne bileyim hangi sanatçıyı, müzisyen olarak hangi sanatçıyı düşünüyorsanız hepsine ikişer çift yapmışızdır efendim. Ee, biz sinemalara çok çalışıyoruz. Ne bileyim e, BKM'ye çalışıyoruz. Beşiktaş Kültür Merkezi'ne. Ne bileyim dediğim gibi yurt dışında sinemalara çalıştık çok. Mesela o diziler falan oluyor. Böyle Kızılderil tarzı dizileri. işte Western dizileri. Ee, dönem şeyleri mesela Diriliş Diriliş e, dizisinin 2 senede biz yaptık evet. botlarını. Ne bileyim Yahşi Batı'yı komple biz yaptık. Silahlı çizmeler, yelekler Ondan sonracı maçta işte, ne bileyim. Çanakkale Savaşı'na çok botlar yaptık. Böyle devam ettik efendim. Yani hem ünlü isimler şu an ayağında herhalde Kobo çizmesi gördüğümüz ünlü isimlerin birçoğunun <gülüyor> E, üreticisi sizsiniz diye düşünüyoruz. Bir yandan da <gülüyor> evet, e, baktığımızda e, sinemada televizyonda izlediğimiz filmlerin dizilerin bir çoğundaki dönem dizilerinde ya da kovboy e, e, karakterinin olduğu benzer karakterlerin olduğu dizilerde filmlerde ürünlerinizi görebiliyoruz. E, Dediğimiz gibi de aslında yıllardır müdavimi olan kovboy çizmesi giyen ve düzenli olarak gelen müşterileriniz var. E, var peki aklınıza var, böyle efendim. yaşadığınız ilginç anılar geliyor mu ya da mesela yoldan geçerken dükkanınızı görüp içeri girip e, şaşıranlar oluyordur muhakkak. E, tabii muhakkak. Girenlerin hemen durup da böyle fotoğrafını çekiyorlar dükkanın. İşte ne bileyim içeri girdiği zaman çok güzel bir ambiyans diyorlar, atmosfer çok güzel, enerjisi çok yüksek diyorlar. Eksik olmasınlar. Yani biz onurlandırıyorlar efendim. Ve ayrıca bizim motorcu, biz de motorcuyuz. Motor, bisiklet kullanıyoruz. İşte ne bileyim e, Amerikan tarzı çapırları kullanıyoruz. E, hala da biniyoruz. İşte bir de onlara da çok mesela da katılıyoruz, festivallere gidiyoruz. O tarz şeyler de çalışmalar da yapıyoruz. Mesela motosiklet şeylerleri yapıyoruz. Hani kaplıyoruz, derilerle işte yapıyoruz. Eğer yapıyoruz, çanta yapıyoruz. Yapıyoruz yani öyle şeyler. Peki başka Kol -kol -kol. şeyler ürettiniz mi? Yoksa aralıksız devam etti mi? Valla deriyle alakalı aklınıza ne geliyorsa Kenan Bey çalışıyoruz. Kesin, çalışıyorsunuz. Kemer, kemer, şapka, yelek, mont... Anladım. Peki Erhan Anladım, Bey, olalım. şimdi birazcık daha sizi konuşalım istiyorum. O yüzden birazcık daha size dönmek istiyorum. Erhan Bey, evet. bu mesleği kaç sene oldu? Kaç senedir yapıyorsunuz aşağı yukarı? Vallahi efendim işte dediğim gibi 11 yaşında başladık biz bu mesle. Ee, askerden geldikten sonra 1985 senesinde bir fiil başladık. Hala da devam ediyoruz hiç bırakmadan. Peki nedir? mesleğinizle dair planınız, hayaliniz var mı? Vallahi. Planımız şöyle artık e, ekonomik olarak biraz e, ortalık çok durgun oldu. için işler durdu. Evet. <gülüyor> Her tarafta olduğu gibi. Biz de kendimizi e, güney taraflarına atmaya istiyoruz. Yani abimlekimiz. Marmaris'te, Fethiye'de o taraflarda e, turistik bir yerde yerleşip aynı gene bu konseptimizi orada e, devam etmek istiyoruz efendim. Yani yani aslında... İstanbul artık ağır gelmeye başladı bize. Beyoğlu bir değerini daha kaybedecek gibi gözüküyor o zaman bu söylediğini. Vallahi efendim e, maalesef maalesef maalesef öyle efendim. Maalesef. Peki e, şimdi düşündüğümüzde e, geriye dönüp baktığınızda siz de e, aslında Beyoğlu'nda birçok isim gibi, birçok mağaza gibi, birçok dükkan gibi ve birçok e, sanat yapan, zanaat yapan e, isim gibi orada benim gözümde simgeleşmiş isimlerden bir tanesi bizim Beyoğlu'yla. E o e, sen Yani sen 35 abi. yılımız geçti tabii 35 40 yıl ayındır. Evet. Dolay Aynen evet efendim. Dolayısıyla eski Beyoğlu ve yeni Beyoğlu'yu karşılaştırırsınız ne söylersiniz bize? Ya çocukluğumuzda Beyoğlu çok farklıydı canım. Şöyle Beyoğlu'nda çok güzel kültürel alanlar vardı, barları, mekanları ne bileyim gazinoları çok çok güzeldi. Bir balık pazarı vardı. Balık pazarında babam bizi tahta pıçının üstüne tutturup bir açerdik. Guzlu badem yerdik. Şimdi gidiyorsun balık pazarında her taraf kötü kötü yerler oldu. Yani evet, şey evet. kalmadı. Hiçbir yer kalmadı. Peki Erhan Bey siz yanınızda Çırağınız var mı bu mesleği başkalarını öğretiyor musunuz başkalarını yetiştiriyor musunuz devam Vallahi ediyoruz. çırak yönünden dolayı şanssızız efendim şöyle şanssızız çırak bulunamıyor yetişmiyor herkes topçu olmak istiyor şarkıcı olmak istiyor bu meslek çok şakaklı olduğu için yani olmuyor yani biz Coscap destekli açtık dükkanımızı. E, dükkan eşimin üstüne. İşte biz de yanında işçi olarak çalışıyoruz. E, Coscap'e sağa sola tasa şuraya buraya yazılar yazdık. Bize dedik hani öğrenci gönderin öğretelim falan. Hiçbir yerden dönüş olmadı. Maalesef yok yani. Yani aslında bu meslek e, mesleğe e, uzun yıllarını vermiş sizin gibi değerli isimler. Mesleğini başkalarına aktaramayacak gibi gözüküyor. Yani yok yani bu bu saatten sonra çok zor efendim. Çok zor. Evet. Kendi çocuklarımızı getirdik. Kendi çocuklarımız da heh, yok efendim. Yani, e, ellerinde telefon telefondan <gülüyor> oyun oynuyorlar. Başka bir şey yok. Peki. E, hiç bu mesleği neden yapıyorum dediğiniz oldu mu? Yani yapmayayım bırakayım dediğiniz vazgeçtiğiniz oldu mu? Valla e, bu meslekten biz e, sürekli ekmek yedik. Yani, para kazandık. Belli bir yere geldik, evlendik, barklandık, çoluk çocuk büyüttük. Yani biz bu mesleğimizi seviyoruz ve severek de yapıyoruz. Yani zaten insan sevmediği işi yapamaz Kenan Bey. Kesinlikle. Mümkün değil. Kesinlikle. Mümkün değil yani. Ama gerçekten de çok zor bir iş. Ve ayakkabı sektöründe en zor olan bir işmiş bu kovba Çizmesi. Muhakkak. Allah. Yani. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz Erhan Bey. Çok teşekkür ediyoruz size de. Bilmiyorum. Ne güzel yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız bugün. Ee, son olarak ne söylemek istersiniz ne paylaşmak istersiniz sizden e, yavaş yavaş son mesajlarınızı da alalım istiyoruz. Hem mesleğe dair hem kendi yaşam öykünüzü dair çıkarttığınız deneyimlerinizi paylaşmak istersiniz muhakkak dinleyicilerimizle. Neler paylaşırsınız neler söylersiniz bizlere. Valla ne diyeyim işte yani herkes kendi mesleğini dediğim gibi severek yaparsa, içinden gelerek yaparsa her şeyde muvafak olur. Yani ne bileyim en azından yapacağı işi sevmesi lazım dediğim gibi. Başka da bir şey diyecek şeyim yok. Herkes mutlu kalsın, mutlu olsun kendine çok iyi baksın efendim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Umarım siz de mutlulukla devam ettirirsiniz daha uzun yıllar bu mesleği. İnşallah. Dediğim gibi Beyoğlu'nun bir rengisiniz, İstanbul'un bir rengisiniz aslında. Ve uğraştığınız alanla hayatın size sürüklediği yolda aslında bambaşka bir kapı açılmış. Ve bugün siz yıllardır kovbo çizmesi üretiyorsunuz. Dolayısıyla çok evet. güzel bir şey söylediniz. Ne yaparsanız yapın, sevgiyle yapın dediniz. Dolayısıyla siz ya de ya. bunun en güzel örneğisiniz. Siz ve abiniz. Abinizi de buradan alalım. Kendisine de selamlarımızı, Eksikol sevgilerimizi iletiyoruz. Sağ olun efendim. Ee, bir değerlerimiz programın başında da söylediğimiz gibi. Belki... Adınızı, sanınızı, televizyonlardan ee, bilmiyoruz, duymuyoruz. E, ünlü olarak tanımladığımız yaşam öyküleri değil belki ama bugün hep söylüyoruz. Dünya dönüyorsa bu dünyada yaşam öyküleriyle ilham veren değerlerimiz var. Ve bir şehri şehir yapan kişiler ee, o şehrin sokaklarında saklı sizin gibi değerler. Yoksa binalar, <gülüyor> yollar, köprüler değil bir şehri şehir yapan. Dolayısıyla da Beyoğlu'nun bir rengisiniz. Yıllardır bu mesleği yapan çok özel bir isimsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programımıza konuk oldunuz. Yaşam öykünüzü ben bizlerle paylaştınız. Umarım e, Beyoğlu sizi kaybetmez. Ama bir yandan da tabii sizin için de mutlu olacağınız yer neresi ise orada bu mesleği devam ettirmenizi diliyoruz. Çok sağ teşekkür efendim. ediyoruz programımıza sağ konuk olduğunuz için. Ben içine. teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok mersi sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın Ayhan Bey. Sağ olun efendim. Siz de sağ olun. Evet efendim, Kentin Gizli Öyküleri programında bugün çok değerli bir meslek erbabını, bir ustayı ağırladık. Sevgili Erhan Aydın'ı ağırladık. Kendisi Beyoğlu'nda 30 yıldan fazla süredir sadece ve sadece kobo çizmeleri üreten bir işletmenin sahibi. Ve ürettiği kobo çizmelerinin ünü ülkenin sınırlarını çoktan açmış, yurt dışında önemli yapımlarda yer almış. Aynı zamanda ülkemizde de çekilen dizilerde, filmlerde... Bol miktarda kendilerinin üretimlerini görmemiz mümkün bugüne kadar. Kendisi de söyledi programın sonuna doğru ne yaparsanız yapın, severek yapın, tutkuyla yapın. Siz yeter ki sevin, o size muhakkak başarıyı getirir. Biz Kentinize Öyküleri programında yaklaşık 100 programa yaklaşıyoruz artık. 100. programımıza doğru gidiyoruz ve çok farklı farklı isimleri konuk aldık programımıza. Aldığımız her konuğumuzun e, herhalde ortak paydası Tamamen içindeki tutkuyu bulmalarıydı. Çünkü içinizdeki tutkuyu bulduğunuzda ne iş yaparsanız yapın, nerede olursanız olun, hangi koşulda, hangi zorluklarla mücadele ediyorsanız edin, eninde sonunda mutluluk ve başarı muhakkak kaçınılmaz. Dolayısıyla diliyorum ki şu anda Kentin Gizli Öyküleri programı dinleyen tüm dinleyicilerimiz de içindeki tutkunun peşinden gidiyorlardır ve bir gün o tutkuyu bulup o tutkunun yolculuğunda başarıya, mutluluğa Ulaşırlar. Başarı mutluluk tabii ki illa çok ünlü olmak çok para kazanmak ya da e, farklı farklı sonuçlar değil kendi iç huzurunuz ve mutlu olduğunuzu hissetmek bizden efendim bu haftalıkta bu kadar önümüzdeki iki hafta sonraki yayınımızda tekrar yeni bir yaşam öyküsüyle sizlerle birlikte olacağız. E, açık Radyo Mikrofonları'ndan Kentin Gizli Öyküleri programı devam edecek. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz eğer sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan ve Facebook'tan Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Yaşam öykünüzü konu almaktan, konuk almaktan sizleri büyük mutluluk duyarız. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışanım değerli arkadaşlarım da sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.